Ben böyle olmamalıydım. İsmini duyunca başım düşmeliydi o zaman. İçime bir ateş düşmeliydi. Ayaklarımın peri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra. Adını sayıklamalıydım. Adımı unuttuğumda. Ama bunu kimse duymamalıydı. Seni mahşere kadar saklamalıydım. ...ben böyle olmamalıydım. Nisan akşamlarını ıslatırken yağmur... ...bahar şarkılarını söylerken karanlığa... ...çalan her kapıya... ...sensin diye koşmalıydım. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan. Ben hep sana yormalıydım. Gece yıldızlarını serpince göğe... ...seni görmek için uyumalıydım. Şarkılar... Şarkılar kime söylenirse söylensin, Sana diye dinlemeliydi. Türküler de olmalıydı odama. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım deyince bir ses, Selvi boylu yar sen olmalıydı. Kömür gözlü ateşine düşeri, Senin için söylenmiş söz olmalıydı. Bir mey yokluğuna ağlamalıydı. Bir keman incecik çığlık olmalıydı Ama Bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydı. Böyle olmamalıydı. Kelimeler Taif'i taşıyınca kulaklarıma, daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarı, taşların izi çıkmalıydı yüzüme. Umut anılırken, dişlerine sızı düşmeliydi. ...hahem de bir ikindi vakti kem gözler çevrilince sana... ...ve vefasız eller uzanınca yakana... ...içim daralmalı, nefesim kesilmeli. Sen... ...sen ötelere hazırlanırken... ...öteler seni öyle güzel beklerken... ...son kez baktığın pencerede hayal edip seni... ...terdenin son kez kapanması gibi... ...kapanmalıydı gözlerim. Sonra içime doğru gerilip... Seni bize lütfedenin ismini haykırıp Allah deyip düşmeliydim yere. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni seni mahşere kadar saklamalıydım. Ve mahşer günü uzaktan seni seyretsem sana yakın olmak için can atsam sonra engelleseler. Ben Ben ağlamaktan konuşamasam, gözlerini çevirsem bana, benim cennetim sana bakan gözlerimdir desem ve tedassüm etsem. Ama bunu kimse görmese, ama bunu kimse görmese, seni ebede kadar saklasam, ebede kadar saklasam. Efendim geceniz mübarek olsun, geceniz güzel olsun. Duralarınız tabi ne olsun. Gürejiniz, gönlünüz varolsun.